Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özgecan Kara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz İlhami Ayber'e teşekkür ederiz. Bu hafta geçtiğimiz hafta Harbi Kasırgası'ndan bahsetmiştik. Bu hafta da fikri, Harbi Kasırgasını fikri takibini yapacağız gibi görünüyor. Şu ana kadar harbi kasırgası hakkında bildiklerimiz kısaca 38 kişinin yaşamını kaybetti bu kasırgada. Daha fazla oldu, 44'tü benim son gördüğüm. Ben en son 38'de takip etmişim. Binlerce kişi evsiz kaldı. Şu anda söyleyebiliriz ki ABD tarihinin en yüksek maliyetli felaketi oldu. Katrina'yı da geçti. Ve yine ABD tarihinin kayıt altına alınmış en ağır yağışıydı bu. Rekorları kırarak geldi harbi kasırgası. Geçtiğimiz haftadan bu yana ilginç olarak belki söylemek gerekirse ABD Başkanı Donald Trump kasırganın ardından Teksas eyaletini ziyaret etti. İlginç olarak söylememin nedeni bu felaketi bir mitinge dönüştürerek kendisi oradaki felaket edilere bu kadar yüksek katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ee, şu kalabalığa bakın şu katılıma bakın dedi ki haftalardır kendisiyle dalga geçiliyor aslında bu konuda ee, yıllar sonra bu cümleyi herhalde belki de Antoinette'nin ki doğru değildi ama o, o zaman pasta yesinler cümlesi gibi hatırlayabiliriz belki Evet şey sorunu var tabi yani işte Melania'nın 12 santimlik topuklu ayakkabıları filan konuşuluyor ama asıl konuşulması gereken şey gerek Donald Trump'ın gerekse de Texas valisinin ...tam birer iklim inkarcısı oldu... ...bunun için tarafından uydurulmuş bir şey olduğunu... ...Amerika'da <gülüyor> işsizlik... ...yükselsin diye yapılmış filan... ...ve bundan önceki Katrina kasabasında, kasırgasında da... ...yardım etmeyi reddedenlerden oluşan insanlar oldu... ...daha da önemlisi... ...bir kez daha bugün yine gidiyormuş galiba oraya... ...fakat ilk ziyaretinde bu ziyarette hiçbir e, kurbanla görüşmedi, tek bir insanla bile görüşmedi. İsimlerini daha yanmadı. İsimlerini daha görüşmedi ve e, ya korkunç bir felaket filan dedi. Boş boş gözler bir harita seyrederken sanal bir şeyde seyrederken göründü. Ya yani insan hakikaten ne diyeceğini e, bilemiyor. Sonradan da çekip gitti yani tek kelime olmadı bununla ilgili. Aslında bu felaketten sonra pek çok, e, Amerika'nın kendi çevre koruma ajansı dahi bu felaketi iklim değişikliğine bağlamak, bu durumu siyasete alet etmektir diye açıklamalar yaptı. Ve, Jeff e, Pruitt değil mi? Evet. E, onun başındaki de tam bir inkar. İşte bütün bu beklenenler oluyor yani. Yani bizim Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir durum e, Amerika'da da şu anda yaşanıyor. Herhangi bir felaketten sonra felaketi tamamen sorgulamayı, asıl kök nedenlerini sorgulamayı bir kenara bırakıp, bu tarz durumları çok ağır bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Lütfen bunu siyasete alet etmeyin denmesi evet. ki bu e, yine bir hafta çok güzel yazılar yayınlandı işte bizim iklim için programlarda sıkça takip ettiğimiz Naomi Klein'dan George Monbiot'a kadar e, pek çok yazar tam olarak şu anda iklim değişikliğinden bahsetmemiz lazım. Bunu sorgulamamak, asıl iklim değişikliğini bu konuda konuşmamak politik bir duruş sergilemektir. Çünkü siz bunu sorgulamadığınız zaman ...bu felaketin nedenlerini sorgulamadığınız zaman... ...gözünüzü her şeye kapatmış oluyorsunuz. Daha i̇yi da ötesi suç de. ortağı olmuş oluyorsunuz. Bu suça ortak olmuş oluyorsunuz. George Monbiot açıkça bunu söylüyor. Yani bunu sözünü etmeden... Diyor, ...George Monbiot'u çok iyi bir yazı yazdıktan sonra... ...hemen Demokrasi Nav'da da konuk ettiler. Orada diyor ki yani... ...bundan bahsetmeyerek politize ediyorsun. yani Üç tane şeyi var diyor. Ya bağlamamak imkansız. İklim değişikliğini artık iklim yıkımına bağlamamak imkansız diyor. Yani bir deniz seviyeleri yükselecek bu kesin. Houston, Port Arthur gibi ve başka pek çok şehir. İkincisi şey deniz daha sıcak oluyor ve bu tabi ...şeyi yükseltiyor... ...enerjisini bu sıcaktan alıyor çünkü fırtınalar... Evet. ...hatta o kadar acayip ki... ...konuşan insanlar vardı... ...bir kısmı diyor ki... ...en ürkünç tarafı şuydu diyor... ...yattık uykuda vurdu... ...hiçbir fırtına, rüzgar falan yoktu diyor... ...ve bütün yani evin içinde mesela... ...göçmen bir ailenin... E, ...baya oturma odasında... E, ...balık tuttuğunu... ...dalarak... ...kendi odasında gösteren videolar var... ...yani balık yakalıyor adam Meksikalı... ...yanılmıyorsam... Bu göçmenlikle ilgili olarak çok kısa bir şey söylemek istiyorum... Ee, ...pek çok göçmen ailenin... ...sınır dışı edilmekten korktuğu için... ...911'i arayamadığı ve yardım çağrısında... ...bulunamadığından da bahsediyor evet. ki... ...Houston, ABD'nin... E, ...en demografik olarak... ...en farklı etnik kesimlerden gelen insanların... ...bir arada olduğu şehri... ...buna rağmen pek çok kişi... ...pek çok göçmen... Göçmen evet. denetimlerini de kaldırmadılar zaten. Devam ettirdiler hala. Ondan haklı olarak korkuyorlardı. Yani trajedinin büyüklüğü anlatılamaz. Yani üçüncü olarak da diyor işte deniz sıcaklığı bir de hava da daha fazla. Dolayısıyla hepimizin ortaokuldan beri en erken ortaokuldan beri bildiği gibi sıcak hava daha fazla nem barındırır ve daha fazla yağış demek olur. Yani e, bu bütün rekorlar kırıldı kırılacak. Hatta 2016 yılı en sıcak kayıtlara geçmiş en sıcak yıl oldu. Üçüncüsüydü evet. arka arkaya fakat e, bu aynı zamanda Trump'ın seçildiği yılda söz konusu bile değil sözünü bile etmiyorlar yani aslında bağlantıyı kurmamak imkansız. Onun için de çok politik yani George Monbiot diyor ki Bundan bahsetmeyerek asıl politik davranmış oluyorsunuz. O kadar açık ki zaten konuşma, bunun üzerinde konuşulmadığı zaman bir karar vermiş oluyorsun. Siyasi bir karar vermiş oluyorsun diyor. Ve o kararda şu pozisyon, konumlanış şu biz bahsetmeyeceğiz iklim değişikliğinden, iklim yıkımından da bahsetmeyeceğiz. Ve son derece önemli bir politik karar ve güçlü Çıkarları korumak anlamına geliyor diyor. Yani en büyük e, petrol rafinerileri, e, petrol platformları orada ve kendileri o kadar farkındalar ki yükseltmişler zaten. Yani 20 metre falan yükseltmişler şey, suların yükselmesine karşı 1970'lerden bu yana. Evet. Öyle bir kepazelik de var yani. Çok ilginç o şeyde Meksika Körfezi'nde yer alan e, petrol şirketlerinin platformları 1960'lardan bugüne e, 15 metre kadar deniz seviyesi üstünden yükselmiş. Evet, başta 12 alıyordu. metreyken evet. şimdi 28 metreye kadar yükseltmişler kendileri. Çünkü biliyorlar. Biliyorlar. Exxon Mobil zaten ta 1970'lerden beri biliyordu ve kendi bütün tedbirlerini alıp... Ondan sonra insanları da ekspoze etti bu iklim yıkımına karşı. Ama şimdi yani diyor ki gazetecilerin yani televizyoncuların, yayıncıların büyük çoğunluğu bunu içlerinde olduğu için yani illa politik bir karar olarak yapmıyorlar. E, otosansür yapıyorlar diyor. Çünkü şöyle bir şey. Oraya gidersen. ...ve bununla ilgili yayın yaparsan... ...işte New York Times, Washington Post ve diğerleri... ...bütün o televizyon kanalları için... ...NBC, şu bu için de... ...söylüyor... E, ...her şeyi birden Pandora'nın... ...kutusunu açmış olursun ve o zaman... ...şu soruyu... E, ...görüşmeye açmış olursun... ...diyor George Monbiya... ...kapitalizm işliyor mu işlemiyor mu... ...bu soruyu açmış, açmış olursun... E, ...ve... E, ...yani politik sistem... ...yalnız ekonomik değil politik sistem siyasi sistem değişiyor mu, değişmiyor mu diye onu da açmış olursun. Ve dünyanın en güçlü oyuncuları, aktörleri fosil yakıt şirketleri de tabii ki bunların arasında dünyanın halk, halklarına ne yapıyorlar sorusunu da açmış oluyorsun diyor. Yani yalnız Texas falan değil. Şey de. Yani Bangladeş'te falan olanlara baksana ülkenin üçte 3ü şeyde. Yani Gazeteciler gitmiyorlar çünkü kariyerini tehlikeye atmış oluyorsun, e kendi zihni, iç huzurunu da tehlikeye atmış oluyorsun. Yani ben ilgilenmem, rahat ederim diyorsun diyor. E yani her şeye meydan okumuş olursun. Oraya gidip bu pandoran kutusunu açarsan, o da seni toplum dışına iter diyor. Yani paria olursun. Kimse arkadaşların bile sen, <gülüyor> bir kısmı konuşmayabilir. Yani Bangladeş ile ilgili mesela çok ilginç bir örnek veriyor. Ee, eski İngiliz, Britanya sömürgeleri olduğu için onunla. Ee, ya 40 milyon kişi etkilendi Bangladeş, Hindistan ve Nepal'de. İnanılmaz seller götürdü ortalığı. 1200 kişi en az öldü. Ve ekonominin her şeyi bitti. Kapandı. Ee, kamu hayatı sona erdi. Sivil ölüm ya da özel hayat diye bir şey kalmadı diyor ve gene de zenginler dünyasında ki Türkiye'yi de buna katacağız herhalde çünkü işte tık yok yani Bangladeş'i duyuyor musun herhangi medyada televizyonda filan yani, kesinlikle duymuyoruz ancak şey var Bangladeş'e çağrı parasını verelim gelen şeyleri alırsan sınırları kaldırırsan diyorlar işte Rohingyalı oradaki Birmania'daki Müslümanları o zaman olur diyorlar. Şimdi nereye gidiyor o Müslümanların tabi korkunç bir kırım var. Çünkü orada da petrol çıkarları gene. Fakat şimdi İngiltere yayınlarında şöyle baktım diyor George Monbiot. Şu anda 7 milyon insan evinden olmuş. 7 milyon insan evinde oturamıyor sular basmış olduğu için. E, zaten ülkenin üçte biri sular altında seviyenin alacak olmasından yüzlerce kişi öldü ve hiçbir zaman belki de öğrenemeyeceğiz. Sayım yapılırsa öğreniriz günün birinde kaç kişinin öldüğünü falan diyor. Çocuklar artık okula gidemiyor. Eğitim filan her şey bitmiş durumda. Yani gerçek anlamda bir yıkım var Bangladeş'te. Ve tümüyle yok edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz çeşitli sebeplerle. Ve ne, ...ne vesilesiyle geçmiş... ...Britanya'da... ...kriket maçını kazanmış... ...onun için bahsediyor... ...sadece o... ...Bangladeş... ...kriket maçını... ...Avustralya maçını kazanmış... ...bundan bahsediyorlar diyor... ...bu aslında politik bir karardan ibarettir... ...peki son olarak ne yapmalıyız... ...sorusuna da kısaca... ...şey diyor... Yani soruyu sordun cevabın nedir diye soruyorlar. Çünkü neden herkes suskun işte onu anlatıyor. Ee, gerçekten radikal bir değişikliğe ihtiyacımız var diyor Mombio. Yani bu faciayı hem politik hem de ekonomik olarak siyasi ve ekonomik olarak yaşanan bu faciayı ki daha da artacağı apaçık ve ekonomik sistem... Sınırlı bir gezegende sınırsız büyümeye dayalı bir sistemin ancak felaket getirebileceğini konuşmaya başlamanın zamanı geldi de çoktan gel geldi ve geçti diyor. Yeni bir ekonomi yaratmak zorundayız diyor. Açık radyonun açık gazete dinleyicileri epey bunun tartışılmasını bileceklerdir. Bildiğimiz ekonominin sonunda özellikle yani yeni ekonomi müşterekler üzerinde kurulmalıdır. Ortak yaşam. E, yerel kaynak denen şeylerin tamamının devredilemez. Vazgeçilmez şekilde topluma ait o, o bölgeye insanlarına ait olacağı ortak mülkiyet olmalıdır. ve e, bize daha çok durmadan daha çok para zenginlik getirmesini beklemek yerine ...bütün insanlara ve bu gezegenin sakinlerine belli bir düzeyde yaşama imkanı getirecek... ...ondan fazlası zenginliklerle falan da uğraşmayacak bir yeni anlayış getirmesi lazım. Bu sistem ise şu anda sahip olduğumuz sistemse biriktir daha daha daha büyük... ...daha fazla daha hızlı biriktir sermayenin birikmesi, büyümenin devam sürdürülmesi... Ve kendisi zaten büyümeyen bir gezegenin bunun sürdürülmesi bizi uçurumdan aşağı atmaya mahkumdur. Onun için hep beraber ayaklanmak zorundayız diyor. Evet New York Times'a çok meşhur iklim inkarcesi Brad Stephenson bu konuda kapitalizmin bize nasıl yardımcı olduğuna dair bir yazısı var. Vaktimiz çok az zaten bu yazıya aslında değinmeye bile gerek yok. Ama şundan da bahsetmek lazım. Ee, bu tarz yazılar yazılması için Naomi Klein'de kitap kitaplarında bahsediyor. Yaklaşık yarım e, milyon dolarlık bir endüstri var e, iklim inkarcılığı lobbyciliği diyelim buna ve merkezde Houston'da aslında. Aynı zamanda bu kadar iklim inkarcısını dört tane saydık değil mi? İşte Secretary of State e, Exxon Mobil e, eskisi yosu, Waller e, vali, Texas Waller. Dışişleri Bakanı, hiç şey Bakanı, çevre Bakanı. Çevre Bakanı, e, iklim inkarcısı. Texas valisi, iklim hinkarcısı Donald Trump... ...iklim hal böyle olunca... ...bütün afet için... ...ayrılan fonlardan, fonların kesilmesi... ...Obama döneminde getirilen... ...iklim değişikliğine uyum için getirilen... ...planların rafa kaldırılması... Texas olurken Houston... ...sular altında yani oradan arkasından da... ...Port Arthur şey yaptı ve... ...büyük bir çevre kirlenmesi de oldu... Ondan bahsedemedik sabahleyin birazcık... ...bahsetme fırsatı bulmuştuk... 2500 ton zehirli madde havaya saçılmış evet. durumda ve mahvoluyorlar insanlar. Onlar varken bu fonları kesme eğilimi var. Yani akıl almaz. Bir de şey vardı bu Ar Arkema çok büyük bir kimya. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhalde dünyada en büyük şirketlerinden birisi kimya şirketi. Soğutma sistemlerini su bastığı için çalışamadığından yanmaya bıraktılar ve herkesin gözleri yanıyormuş ve nefes alamaz hale geliyorlarmış. Tabii yoksul çevrelerde. Evet. Onlar diyor ki, e, ya peki bu halka ne yaptığınızı söylemeyecek misiniz diyorlar? Yok, teröristlerin eline geçebilecek bilgiler diyor. Terör kullanır diyor onu. Ne hangi şey, yanan maddenin ne olduğunu öğrenirse Hava kalitesini ölçen cihazları da kapattılar zaten ee, Harvey'nin hemen ardından bu e, haberler çıkmaya başladıktan sonra hava kalitesi ölçüm cihazlarını kapattılar ki e, Harvey kasırgasından ne kadar çok etkilendiğiniz aslında nerede oturduğunuzla da alakalı tamam. en kırılgan kesimler ki söyledik göçmenlerin yardım çağırılmamasından başlayarak sanayi petrokimya endüstrisinin olduğu bölgede oturan insanların en kırılgan ee, en fakir insanlar olması e, mesela sizin e, hatta bu yine demokrasi sınavda bir haber vardı zip kodunuza göre e, ne kadar çok etkilendiğiniz serbikası alan, evet, evet, alan kodu evet çok ilginç, ilginçti o da yani şeyi söyleyelim e, Güney Asya'da Hint alt e, kıtasında büyük bir yıkım var bu musonlarla karışık Çin'de Sichuan ve Guizhou eyaletlerinde seller, heyelanlar var, bir sürü ölü var ve işte Teksas'ı konuştuk. Ama benim sonradan gördüğüm bir şey UNICEF'in bir açıklaması, Birleşmiş Milletlerin Çocuklara Yardım Fonu'nun bir açıklaması. Bu Güney Asya'da ki büyük yağışların sebebiyle 16 milyon çocuk Sadece 16 milyon çocuk yardıma muhtaç durumdaymış. Yani bu aklın hayalini alamayacağı bir felakete doğru gidiyor ve konuşulmuyor. Yani Alaska ayıları, Grizzly'ler de artık vejetaryene geçmişler. Yarı etobur, yarı otoburken bulamıyorlarmış. Başka türleri yemeye başlamışlar ve başka araştırmalar da var. Balıklar aralarında ton Orkinos'ta bulunmak üzere küçülüyorlar. Adapte olabilmek için. Şeye, bayağı yani yüzde otuz filan oranında vücutlarını küçültüyorlar. Yüzde otuz yaşayabilmek için. Böyle bir durumla evet. beraberiz. Son e, haber olarak iklim içini kasırga takip şeyne istasyonuna çevirdik ama e, İrma'dan bahsedelim. Ha, İrma. e, felaket tellalığı yapmayın deniyordu yine bu iklim inkarcıları tarafından. Şu anda Irma kategori 4 olarak Karayiplere e, geldi ve kategori 4 olarak sınıflandırılıyor. E, şu an sıcak sular içerisinde olduğu için daha da e, daha da şiddetlenebilir ki Harvey kasırgasında gördüğümüz gibi ve Karayiplerde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Yani Küba, e, ...Cameyka başka hangi ülkeler? Puerto benim... Rico. Hmm. E, etkilenecek e, deniyor. E, takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta herhalde bundan bahsetmek durumunda olacağız. Başka büyük felaket. Tam konuşmanın zamanı yani bunca zamandır ne haber? Nasıl gidiyor küresel ısınma filan gibi ...hafif de şeylere maruz kaldığımız zamanlar artık çok geride kaldı. Klein'in Klein dediği çok doğru. Şimdi tam konuşmanın zamanı yoksa daha büyük... ...aynı Katrina'da olduğu gibi New Orleans'de yaptıkları gibi... ...üstelik bu kulları da özelleştirecek adam. Zaten adam değil, kadın. Şeyin başında, zaten bakanlığın başında. Betsy DeVos... O da bütün zaten hayatta sadece özel okullara inanan ve kamu eğitiminin yararına inanmayan biri. Tam fırsat bu fırsattır. Kapanan okullara şimdi yeni özel charter diyorlar. Onları yapmanın zaman. Ama bunlarla mücadele eden genç gazeteciler filan yazarlar da var. Biz de onların takip, peşinde takip evet. ediyor olacağız. İklim için her, e, her hafta olduğu gibi iklim değişikliği konusunda ortalama süreyi uzatmaya devam ediyor. E, konuşulan küresel anlamda katkımızı sunuyoruz Açık Radyo ve iklim için program olarak. O zaman bu şekilde kapatalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.